Mâcied âmâd ânbi va'den kîmîn Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil âlemine sallallahu te'alâ alâ seyyidina muhammedin ve alâ âliye ve sahbî ecma'in Kıymetli kardeşlerimiz Kavadül Akâhit yani İtikad Ehl-i Sünnet İtikadı dersinde manevi alemde en ziyade kabul görmüş eser İmam Gazale Hazretleri'nin bu eserinde Rabbimiz'i tanımaya, tanıtmaya ve onunla ilgili e, sıfatların beyanına devam ediyoruz. E, halk arasında, tabii yani şu anda bu Vehhabi ve Selefi akımının da yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. E, bunların en mühim tabii sorunu bu internetlerin çıkmasından dolayı bu pislikler, pis inançlar çok yayılmaya başladı. Onun için bu mübarek kitapta ben tabi içeriğini böyle bilmiyordum. Yani evvelce bizim okuduğumuz, okuttuğumuz bir şey değil. E, velakin girdik içine bakıyoruz ki tam yani... ...bugünkü Nurettin Yıldız Ekolü'nün... ...işte Suffe Mektebi bilmem ne, Suffe şeyleri, şiteleri bilmem nelerini ...yani işte meşhur etmeye, meşhur etmeye çalıştığı adamların... ...fikirleri, kafaları... ...bütün bunlar yani Selefi akımların mahsulleri.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 Ee, sonunda insanlara o kafir bu kafir tekfire gider. Gitti zaten. Suudi Arabistan'dan çıkan Vehhabi ve tekfirci ekolünün e, El-Kaide olduğu IŞİD'de sonra Daesh olduğunu gördük. Müslümanları kestiğini doğradığını gördük. Bir tane gavurla uğraşmadılar. Bir tane İsrail'le yani efendim dalaşmadılar. Bir tane Amerika ile uğraşmadılar. Hep geldiler. ehl Sünnet Müslümanları kıtır kıtır kesti bu adamlar. E şimdi bu, bunlar bunlar bu kafada değil demeyin. Allah gökte diyen adamlar bu kafadadır. Allah Teala mekan ihdat edenler kesinlikle selefidir. Selefi de eşittir Vehhabidir. Tamam mı? Vehhabi de eşittir Ehli Sünnet haricidir. Bunlar zincirleme trafik kazasıdır. E 13'ün Sen Allah Teala niye mekan ihdat ediyorsun ya? Bu zamana kadar böyle bir şey kim görmüş, kim işletmiş Allah Teala mekan ihdat edilir mi ya? Şimdi i̇şte burada İmam Gazali Hucetü'l İslam. Ondan sonra burada da neler anlatacak şimdi?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 Bu kadar sahabe ve tabi'yn, tabi'y tabi'yn, selef-i sali'yn diyorsun, selef-i sali'yn ilk üç asr'a denir. Yani esas itibariyle, tabi bize göre bir yüz sene evveli de selef-i sali'yn mübarek zatları hep var. Hani geçmişimize denir ama... ...hadis e, istilahında, ehl-i sünnet istilahında selef, e tamam selef ilk üç asır. Ben de sana şimdi ilk üç asırdan şey anlatacağım sana. İmam-u Malik koca müştehit e, selef olamıyor. İmam-u Taberi koca müştehit, taberi mezhep sahibidir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 Alimler, alimleri dinlemeli olur mu ya? Sen alim idi fesel öyle zikri. İn kuntum la siz bilmiyorsanız zikre eline sorun diyor. Zikre eli Kur'an'daki zikirler. El, yani ilim elidir. Benzenli hale kez zikra biz sana zikir indirdik. Yani Kur'an. Buradaki zikir tespih çekmek değil. Zikir indirdi Kur'an yani. O da zikre eline sorun. Yani Kur'an'a eline. Yani ilmi olanlara soracaksın. Sen bilmiyorsun. Onu soracak internette ne neydi belirsiz. Takıl. Efendim.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 Bundan büyük Allame yok kendi döneminde. <gülüyor> böyle böyle kafanı kırar bir cildi O on cilt tac yazmış yani. İhyaülü <gülüyor> Müttene on cilt şer yazmış yani. Sen İmam-ı haberin var. İmam-ı Zerruk. Ta sekiz yüzlü İmam-ı Zerruk. Büyük muaddis. Büyük Allame-i Cihan. Yani biz bunların şerlerine dokunuz. İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. İslam'ın delili yani. Sen ne konuşuyorsun? Ben de anlatıyorum ya? Onun için Bu dersi mutlaka dinleyin ve dinletin. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eee İmam Gazali Hazretleri itikatta beyan ediyor. Vennehu Allahu Teala şüphe ki şimdi evvela metin okuyacağım, sonra şerhe geçeceğim. Çünkü metini direkt okumunca biraz mevzular dağılıyor. Metne mana vereceğim. Sonra da izaha geçeceğim. Tekrar aynı cümle cümle izah edeceğim. Şimdi metn-i okuyorum. Ve ennehu teâlâ, Allahu Teala şüphesiz ki müstevin, istiva edicidir. Bak, mana verebiliyor muyuz? Veremiyoruz, müteşâbihattandır. Ama Kur'an'da istiva geçiyor, bak müstevidir. Müstevi, istiva edicidir. Bu sıfat Kur'an'da sabit, bitti. Alel-arş, arşa istiva edicidir. Peki, neye göre? İnanınca, arşa istiva ne yani? Bir şey anlamadık Hoca Efendi. Anlamayacaksın zaten. Burada anlamamak, anlamaktır. Ne buyuruyor? Alel ve cillezi. O sıfat üzere ki. Kalehu. Kendi ne buyurduysa o sıfat üzere. kendine buyurdu abi? Ben arşe istiva etti. Rahman arşe istiva etti. Fümme steve Kur'an-ı Kerim'de tam zannediyorsam altı yerde geçiyor. arşa istiva sıfatı. Altı yerde geçiyor. Buna iman vaciptir. Farzdır yani. İnanmayan kafir olur. Arşe istiva sıfatı var. Bitti. Ama ne manada? Kendi buyurduğu manada. Ve bilmanellezi. O mana ile ki eradehu.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 Şunu ye diyor, şunu yeme diyor, şu helaldir diyor, şu haramdır diyor. Öyle şeylerde müteşâbihat olmaz ki. O zaman herkes Allah ne kastetti belli değil arkadaşlar. Gider Nurettin Yıldız'ın 1400 senedir ne, ne olduğu belli değil dediğine döneriz. Öyle olur mu? Muhkematta öyle bir şey yok. Müteşâbihat var. Müteşâbihat da nasıl Murad ettiyse öyle. Peki. İstiva etti. Nasıl etti? İstiva yani öyle bir istiva ki. Bak istivayı hep kelime olarak Türkçeleştiremiyoruz.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 Şunu kastetmedi açık. Onu söylüyor. Bir istiwa ki münezzehen son derece uzaktır. Asla düşünülemez. Neden? Anil mumasseti temastan. Temas ne demek? Bak bu kürsü. Ben de burada oturmuşum. Burada ben ne var? Temas var. Ha, şu bu ne bu şimdi? Burada temas var. Haşa Mevla Teala'nın arşa teması, dokunması haşa söz konusu değil. Nereden çıkarıyorsun bunu?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 Efendim Emevi camisinin kürsüsünde Minberinde inerken Allah beni böyle indiğim gibi iner diye Haşa ve kella millet kalk daha ya Sen ne konuşuyorsun ya Kaç kere hapsettiler şey ettiler Söz verdiği de bir daha demeyeceğim etmeyeceğim Takıya yaptı yine çıktı yine yaptı Bütün kadılar Şeriat uleması ittifak etti bunun hapsine Yahu Peki sen bu istivada bunlardan Münezzehtir neye göre diyorsun Le ke misli şey diye bir ayet var Arşa istiva müteşabihtir. Yani manasına kesin hüküm karar verilemiyor. Müteşabi o demek. Peki biz müteşabiyi anlarken kime başvuracağız? E, ayet bize söylüyor ki bak. Minhu ayatü muhkemat ve ukharu müteşabiat. Kur'an'daki ayetler iki kısmı ayrılır. Ayet okuyorum sana şimdi. Ali İmran suresi. Bir kısmı ayetler muhkemdir. Manasına delalete açık. Ehellallâhu'l-Beya' <gülüyor> alışverişi helal etti ve harram ve haram etti. Bunda bir şey var mı? Anlamayacak. Manasına delâleti açık. <gülüyor> kendi başına ölen leş hayvanı yemek size haram edildi. Ve elhin zir tomuz haram edildi. Var mı bir işinde anlamayacak? Bunlar muhkem. Kur'an'ın ekserisi böyledir. Müteşabiyat çok azdır. Ne gibiyse? İşte elif, la-mimin. Elif'in elif manası. Elif harptir.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 Yani ne demek? insanların kesin anlayıp da istediği müfessür olsun, istediği Allamecihan olsun, İbni Abbas olsun, en büyük sahabi olsun kalkıp da bunun mansı budur diye net konuşamaz. Manasına delaleti açık değil. Peki bize niye böyle indirdim Mevla? E, i̇mtihan olsun diye yapıyor. Peki biz neye göre bu müteşabilere karışıklık olursa neye göre amel edeceğiz? Hünne ümmül kitap diyor. Manasına delaleti açık olanlar kitabın aslıdır. Kimse müteşabihattan yola çıkıp da Ne yapamaz? Açık delaleti açık olan bir hükme ters bir hüküm çıkaramaz. Yani içki haram edilmişken elif lam bim'de de helal etti diye kimse hiçbir şey diyemez yani. Tamam mı? Ayette leşe kemisli şey Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a da hiçbir şey benzemez. Celle celaluhu ve lem yekun lehu kufuven Her gün kulübu okuyusun. Allah'ın dengi, eşi, benzeri naziri şeriki yoktur. E bu ayetler varken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 Leyseke misli ayetini devreden çıkarttın. Ona bir şey benzemez ayetini devreden çıkarttığın için o da kafir olur. Selefilerin bu itikadı. Allah'a benzer iştahat ediyorlar. Peki burada ehl sünnet ne diyor? ehli sünnet diyor ki, iki tane yolu var burada ehl sünnetin. Bir defa diyor, şu kesin. Selefi de halefi de yani ilk üç asır ehl de sonra gelenler hepsi de diyor ki Allah-u Teala'nın bu istivası kendi murad ettiği mana üzeredir. Yani maksadını kendi bilir. Bütün alimler burada tefsiren hepsini aç, İbn Abbas'tan başla. Bu zamana kadar Ebu Hüsned hep en çok şunu der. Celaleyn tefsiri bile en küçük en kısa tefsir devamlı da Allahu a'lemu bi muradi bizalik yani. Bundan maksadını Allah bilir. Bir defa diyeceksin ki maksadını Allah bilir. Bunu dedikten sonra artık ne diyemezsin, oturduk aktı diyemezsin. E peki hoca sen neye göre diyorsun?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 Arşa istifa dediler ki arşa hükümran oldu. Yani arşı yönetiyor. <gülüyor> gökten yere her şey o yönetiyor. Gökten yönetiyor değil. Gökten başlayıp yere kadar, yerin dibine kadar her şeyi o yönetiyor. Onun yönetimi altındadır demek. Anladın mı şimdi? Bunu anlatmak istiyorum. Yine ayetlerden bu tevilden değil ki. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var. Ne diyor? Ve cea -Rabbi Rabbin geldi diyor.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 Şimdi öbür ayet öbür ayeti tefsir ediyor. Şimdi ayetten alarak sen bunu diyebilirsin. Rabbin geldi ne demek? Rabbinin emri geldi. Ya diyeceksin ki mana vermiyorum. Mevla'ya mecih sıfatı olduğunu kabul ediyorum. Hiç mana vermiyorum. Tamam. Selamettesin. Mana vermiyorsan selamettesin. Ya da diyeceksin ki tevil. Neye göre tevil? E, Allah'ın emri geldi diyor öbür ayette. Eviyetiye bazı ayatı Rabbi Rabbinin bazı ayetleri geldi diyor. E, bu ayetler muhacesinde. Anlaşılıyor ki burada Mevla gelmez gitmezdi. Gelmekten gitmezdi münezzeh. Mevla'ya mekan yok, zaman yok. Nereye gidecek gelecek, nereden nereye intikal edecek. Mekan onda geçerli değil gene. O zaman emri geldi, hükmü geldi oluyor. O da nereden çıkıyor yine dikkat et. O da öbür ayetlerden anlıyor ulema. E sen oturduğun hangi ayetli? öbür ayette? Direkt CLSK'de, İstakarra yerleşti, oturdu. Nerede bulacaksın hangi ayeti? Hadise? O zaman neye göre diyorsun ki mana bölüyorsun karşı oturduya? İstiva oturdu demek değil ki. İstivanın kaç türlü manası var lügatta? E burada Mevlana kastediyor. E, Leysa gemisliği şey. Bana hiçbir şey benzemezden anlıyorsun ki oturduyu kastetmiyor. Çünkü oturmak kalkmak sonradan yaratılana mahsun. Bu kadar basit bir şeyi 1400 senedir kim çözememiş ya? Kim çözememiş ya? Yani? Aha anlatıyorum burada. Hamalı da anlıyor, profesörü de anlıyor. Konuştuğum laf ortada. Ayetler, hadisler orada var. Delillerim ortada yani. Şimdi...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 Arşa istiva etmesinin manası. Ondan sonra bu kudret ve tazim ve celalet yani yücelik irtifasıdır. Yücelik yani ne değil? Ben size yine demiştim. Yükseklik değil. Yücelik. Ondan sonra intikal bir yerden bir yere çıkmak, inmek şeklinde haşa değerlendirilemez. Şimdi İmam Hattabi, Nal-i Müslünen sahibi Selef'in Ha babalarından yani en muazzam ulema diyor ki Müslümanlar Allah Teala inna Allah arş Allah arşa istiva etti De, diyorlarsa bunun manası ona demek değil ki muassinle temas etti demek değil ömütemekkinun fi onda yerleşti demek değil ömütehayzun fi ciheti mijati onun bir cihetinde bir yönünde mekan tuttuğu anlamında değil lakin ubainum cem'u yani Mevla buyurmak 쉬yor ki En son cisim arştır. Cisimler olarak yaratılmışların en sonu arştır. Arştan öte tamam mı? Yani alemi imkanı bu mahlukatta, bu dünya aleminde, yıkılacak alemlerde kastetiyoruz. Arştan öte bir alem yok. Hal böyleyken ben arşında fevkındayım. Şimdi allah Teala her şeyi yönetiyor mu? Yönetiyor. allah Teala her şeyi yarattı mı? Yarattı. Ama biz ne diyoruz? Köy gökleri yerleri yaratan.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 Yani güneş, ay falan bütün bu sistemin içinde. 7 katın içinde yani. Birinci katın altında mesela olmasa da... ...birinci katı da sınırlı olmasa da... 7 katın içinde. Bütün felekler, bütün gezegenler... ...bütün sistem 7 katın içinde. Bu, bu alemi görebiliyor musun Güneş bilmem kaç yüz kat dünyadan büyük... ...öbürü bilmem kaç... ...bir gezegen çıkıyor dünyadan kaç bin kat büyük falan filan. Bunların hepsini toplasan diyor... ...arşın yanında ne kadar eder diyor. Ne kadar eder? İşte efendim kürsünün yanında ne kadar ediyor. fil illaki halkatul mulkati Diyelim ki dünyanın en büyük çölü yani Sina çölü, bilmem ne çölü işte. Dünyanın en büyük çölü ucu bucağı gözükmüyor yani. Günlerce sen bir köşesini bulamazsın. Bir meskûn mahal bulamazsın. Bu çöle diyor bir milyar atsan, milyar misket bir misket atsan ne kadar gelirse 7 kat gökler verirler kürsünün yanında o kadar küçük. Mel kürsüyü fil arş. O kürsü vesiyah kürsüyü semaat ve arz. İşte Kur'an kürsü gökleri yerleri kaplamış sahte. Yani nasıl sen daha gökte diyeceksin. Kürsü göğü yeri kaplamış sahte. allah Teala nasıl kürsünün de mi altına girecek aşağı kelle o zaman. Peki kürsü de arşa gören ne kadar kalıyor? Bak yetikat göklerin yerlerin bütün alemlerin gece genlerin efendim bilye kadar kaldığı çöldeki bilye kadar kaldığı kürsü arşın yanında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 ya tefviv ya tevil selef alimleri tefviz diyor. Tefviz ne demek? Ya bunun manası Allahu alemdir. İstiva sıfatı var, karıştırmayalım. Bu güzel bir şey. E, bunu ben e, ben bilmiyorum istivanın manasını desen imanına zarar verir mi? Vermez. Daha da kuvvetlendirir. El aczu an derak idraki idraku. Anlamadığını anlamak, itiraf etmek idraktır ve iman dur diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu. Anh. Onun için bunda sorun yok. Bu eslemdir. Çünkü mesela biz Peygamber Musa Aleyhisselam'a inanıyormuşuz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 İlk 300'den sonra diyoruz ama öyle değil. Bakın İmam Malik 1000 e, şey 179 vefatı. 179 ne demek? 2. asrın alimi. 2. asrın selefin göbeği İmam Malik. Ondan sonra efendim Süfyanü Sevrî yine aynı dönemin adamı. 2. asrın adamları. Yani Süfyan Sevrî, İmam Taberi 300'lü, üç 3. asrın müçtehitleri. Ona İmam Süddî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 Koca müçtehit yani Ummu Vatta okumaya falan İmam Malik'e gelmiş talep olmuştur. Koca İmam Muhammed yani Hanefi mezhebinin İmam Azam Efendimiz'den sonraki yani tabi Ebu Yusuf geliyor da Ebu Yusuf'dan sonraki en büyük alimi. İmam Muhammed ki İmam Şafii bile ondan yetişti. Ahmet Nambel, Efendim böyle zincirleme ondan hocasıdır yani. İmam Muhammed'in bile hoca, şeyhidir, hocasıdır. İmam Malik. Selefin başıdır İmam Malik. İmam Malik de tevil yapardı. Ne diyordu mesela? Efendim e, Rabbin geldi onun manası Rabbinin emri geldi diyordu. Tamam Rabbinin emri geldi çünkü bunun manası açık diyordu. E, şimdi İmam Turtuşu'yu de onun tevil ehlinden olduğunu söylüyor. Yani mesela öbür türlü ne diyor? İstiva malum yani lügatı biliniyor ama vel meçhul, keyfiyet meçhuldür diyor. Ne demek keyfiyet meçhuldür? Yani bu Allah'ın istiva sıfatının şekil veremeyiz buna. Oturdu diyemeyiz, kalktı diyemeyiz, yerleşti diyemeyiz, hulletti diyemeyiz. Çünkü bunlar sonradan yaratılanların ihtiyaç sıfatları. Haşem Mevla bunlardan münezzeh. Keyfiyet meçhul diyor. Bu ne demektir? Buna lukat manası verilemez demektir. İstivaya lukat manası verilemez. O da öyle söylüyor. Ondan sonra e, İbn-i Cerir et-Taberi Kullü şeyin hâlikün illâ veceh Her şey yok olacak. Veci müstesna Allah'ın veci veci kelimesinin lukat manası nedir? Lügat manası yüzdür. Bak bunu benim bu rama ne deniyor şu rama? Vecih. Eşe allah Teala'ya bizim gibi haşa vecih yüz istat edemeyiz. Ez demeyiz. Peki vecih'e taberi ne demiş? Taberi, süfyan sevri'ler. Anladın mı? Vesaire. Ne demişler? Vecih'u zâtehu. Allah'ın zatı demektir. Ha insan nasıl ki yüzün, yüzüyle tanılıyor. Kendini tanıtmamak isteyen insana bile ne yapıyorlar? Estetik şeyinde. Ajanlara majanlara yüzünü değiştiriyorlar Yüzünü bir değiştiriyor. adam o zaman 20 sene daha Yakalanmadan geziyor Cık, Yüzdür insanı şeyden Zatını temsil eden Allah-u Teala'da burada vecih tabiri kullanıyor Müteşafiattandır Allah'ın yüzü olmaz ki haşa Bu vecihten maksat nedir Zatıdır diyor bunu taberi söylüyor Anladın mı böyle mana ana verici e, sonra zaman mesela e, İmam Mücahit İmam Mücahit ya İbrahim Abbas'ın talebesi yani tabiinin en ulularından. Değil mi hocam? İmam Mücahit tabi'nden. İbn-i Abbas'ın talebesi. Baş müfessir İmam Mücahit. Bak ne söylüyor? Ayete bak. Fi Cem yan demek. Şimdi benim yanım, cembim ne demek? Cembi Benim yanım ne demek? Şurası sağım da yanım oluyor, solum da yanım oluyor. Peki ayette ne diyor? Yarın e, kafirler diyecekler ki ben Allah'ın yanında ne kadar kusur ettim geri kaldığım için pişman oldum diyecek. Diyor. Ayet bu. Zümer suresi diye aklımda. Allah'ın yanında haşa e cemb mahası yan demek hadi ver mana İmam-ı Mücahit ne diyor Allah'ın emirlerinin yanında çok noksanlık yaptım Burada emir mahsuftur diyor Allah'ın emirlerinin yanında diyor Taberi'yi böyle söylüyor sütli'yi böyle söylüyor sen nasıl kalkıyorsun da Şimdi Allah'ın yanı var diyeceksin ya yanı olması için bir mekanda olması lazım Bu demektir muhtaç olması lazım Ha, ayetleri selef de tevil ederdi. Öyle hepten te selef tevil etmezdi diye bir şey yok. Ondan sonra İmam Süddi, Mes'ud Süfyan Sevri Koca Süfyan Sevrî. Bu da Taberi tefsirinde geçiyor. 22. cildin 126. sayfasında. Ne diyor mesela şu ayette? Tecrîbi ayunina. Nuh aleyhisselam'ın gemiyle gidiyordu. Neyle gidiyordu? Bir ayunina. Ayn ne demek? Aynın cem'i. Ayn ne demek? Göz demek. Ayn ne demek? Gözler demek. E şimdi Allah'ın gözleri mi var aşağı? Bizim gibi? Ha o zaman ki Süfyanı Sevri bile ne söylüyor bu şu demektir? Bi mer'en minna ve menzarim minna yani bizim gözetimimiz altında. Bizim gözlerimizin önünde demek değil. Ya gözetimimiz yani Allah'ın basır sıfatı yok mu? Görme sıfatı. Her şeyi görüyor işte. O gemide de giderken Nuh A.M. gemisi 6 ay denizin üstünde kaldı. Dünya tufana olduğunda onu biz görüyorduk, gözetiyorduk diyor. Yoksa sen şimdi ayyun gözler. Haşa bizim gibi gözleri var. Cemp yan. Benim gibi o, oturuyor. Yanı var. Allah Allah. E bunu en cahil adam der mi be Müslüman kardeşim ya? Nasıl bunlar bu Vahabiler, bu Selefiler? Hoca diye geçiniyorlar. Hiçbir sene haberleri yok ya. Selefiz diye geçiniyorlar. Ne Selefi ya? Kurban olsan Selefe. İmam Malik Selef değil mi? Süfyan-ı Sevri, Taberi, Süddi, İmam Mücahit. Bunlar bütün tefsirler... Bütün kitaplar Selef'in kitap ilimleri bunlardan bize intikal etti. E sen bu zatların manalarından çıkınca Binbazların, Canbazların, Hüseyminlerin, bilmem nelerin Muhammed İbni Abdülvehap sapığının efendim, İngiliz ajanlarının, Lawrence'in arkadaşlarının manalarıyla niye bu milleti zehirliyorsunuz ya? Yanlış yanlış işleri millete ya, satıyorsunuz yansıtıyorsunuz ya. Haşa ve allah Teala mekan istat ettiriyorsunuz ya. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Dönün eli sünnete ya. İster tefviz edin, hiç mana vermeyin. İster tevil edin. Geçmiş büyük ulemanın Kur'an'dan, sünnetten yaptığı tevirlere itaat, itibar edin. Bizim gibi ya da tefviz edin. Ben de özelimde tefvizciyim, özelimde. Ha, tefviz edin. Yani Allah muradını bilir. İstiva sıfatı var. Tamam. Gökte denir mi ya? Arşın üzerinde oturdu denir mi? Arşa yerleşti denir mi aşağıya? İşte Ben size beyan ediyorum. Ben size doğruları beyan ediyorum. İmam Şehabuddin Karafi Hazretleri i̇mam Malik ne dedi? Şekil burada verilmez. Çünkü diyor Arapların koyduğu lügatlara göre bak Arapların vaz' ettiği lügatlara göre istevane manasında istekarra. Kim dedi? arabın şu şairi. E bu bir şairinin o istekarra manasında o kelimeyi kullandığına göre Allahu u Teala'nın zatı hakkında mana verilir mi diyor.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 E kardeşim bu kadar da değil çüş derler adama ya. E şimdi terappo müdür şu mudur bu mudur? Bunlar allah Teala hakkında düşünülmesi imkansız olan hallerdir. Çünkü cisimlerle alakalıdır. Sonradan yaratılanlarla alakalıdır. leys e -le şey ayetliğiyle bunlar reddedilmiştir Kur'an'ın nasılsıyla reddedilmiştir. Ona benzemez bir şey. Nasıl benzediyorsun kendinin hareketlerine ya? Evet. 13'ün yine geldik İmam Şafii'nin sözüne. Evet.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 Bak ne buyuruyor şimdi daha yanacağız Belil arşu Aslında arş ve Arşı taşıyanlar Mahmulüne taşınmaktadırlar Bir lütfi kudretihi Onun kudretinin lütfu keremiyle taşınıyorlar Ya onları ortada bıraksa ne olacak Arşta düştü aşağı paramparça oldu Gökler yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor diyor Kur'an'da ya Ve ümsükü semanetekale l'arzu illa bizni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 Haşa arş, arş da onun kudretiyle taşınıyor. Arşı taşıyanlar da onun kudretiyle taşınıyor. Ve mekhurune zelil ve mahlüptürler. <gülüyor> Allah Teala'nın kabzai kudretinde yani tasarrufu ve te tedbiri yönetimi altında hepsi eziktirler diyelim tam Türkçesi. Eziktirler makhur ezik. Yani şimdi şuna bak şuna. Allah Teala tutmazsan arş mı durur gök mü durur ayette söylüyor göğü yeri tutuyorum diyor da. E şimdi gökleri yerleri kürsü kaplamış. Kürsü kim tutuyor ya? Kürsü kürsünün altında Allah nasıl olacak aşağıya? Onun için şimdi mesela arşı taşıyanlar var. Ben bunlara soruyorum. Ben bunlara şaşırıyorum. Hiç mi ayet okumamışlar? Ve yahmilu 'arşerebbike fevku. Yirmidinin 8. Bu atı refermiş. El Hakka suresinde efendim 17. ayet Hermes ne buyuruyor? Arş Rabbinin arşını kıyamet günü 8 melek taşıyacak. İşte hadis diyor ki şu anda dört melek taşıyor. Onların sıfatları, isimleri de zikrediliyor. O güçleri, kuvvetleri. Arşı taşımak ne demek ya? Arş onların boyunlarında biliyor musunuz? 7 <gülüyor> kat yerler dizlerine geliyor. Arş da boyunlarına geliyor. Yedi kat yer neresi? Buradan dünyayı geç. Birinci kat sama, 500 senelik mesafe. 7 kere 500 koy. 500 senelik mesafeler. Oradan kürsüye çık. Oradan arşa çık. Ta Arş'ta o 4 meleğin boynundasın. Hani sen onu hadise bir kabul etmesen bile mahşer günü Arş'ı 8 meleğin taşıyacağı <gülüyor> ayetle sabit. Yani sen ne inkar ediyorsun? Peki şimdi Arş'ı 8 melek taşıyor diyelim. Yani taşıyacak. Şimdi de 4 melek taşıyor tamam. Arş'ı diyelim 8 melek ayetle sabit. Peki 8 melek Allah'ı nasıl taşıyacak abi ya? Allah Teala Arş'a yerleştiyse Haşa. Arş'ı kim taşıyor? 8 melek. Ne oldu o zaman? Allah-u Teala arşı yaratıyor, melekleri yaratıyor, kürsüyü yaratıyor. Ondan sonra kendini onlara taşıtıyor. Bunu Mevla'ya yakıştırıyor musunuz bir Müslüman olarak ya? Arş zaten taşınıyor. He. Arşı kim taşıyor? 8 melek. Melekleri kim taşıyor abi? Beni işini kim ayakta tutuyor ya? Ben efendim ha, telefonu ayakta tutuyorum aşağıya. E beni kim tutuyor? Telefonu kim tutuyor? Elim. Elimi kim tutuyor? Vücudum. Vücudum kim tutuyor? Ruhum şimdi uyusam tak gitti. Ruhum, ruhum kim, kim tutuyor? Ruhumu kim yönetiyor? Burada şu kadar bir şey taşımakta ruhum devreden çıksa küt aşağı. E o zaman nasıl oluyor? Arş Allah taşıyacak aşağı. Ondan sonra arşı kim taşıyacak? 8 melek. 8 meleği kim tutuyor ya? Mevla bu her şeyi ben yönetiyorum diyor. Sen hala düşünce arşta oturuyor. Gökte oturuyor ya. Bu yapmayın bunu bir Müslüman yapmaz.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 O kadar büyük adam ol İmanımız o kadar kuvvetli olur. Bu selefileri ne kadar dinlersek imanımızın nuru o kadar söner. Allah muhafaza etsin. mevlamızı hakkında cahil oluruz. Mevla bizi kendini tanıtmak için yarattı. <gülüyor> Cinler insanları bana kulluk etsinler için ettim Ben onlara iş yaptırmak için mi yarattım Allah buyuruyor. İbni Abbas ne mana verdi? <gülüyor> Beni tanısınlar için. Allah'ı tanımayan Allah'a ibadet edemez Allah'ı tanımayan, sıfatlarını bilmeyen Hristiyanların, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediği gibi, Meryem Validemiz'in eşi dediği gibi Allah'a haşa sövmüş onlar, hakaret etmiş olurlar. Bugün Allah baba diyenler var. Bugün Allah'a gökte diye parmağını kaldıranlar var. Tamam mı? Dua için kaldırabilirsin şehadet parmağını. Dua için. Elini de kaldırıyorsun, parmağını da kaldırıyorsun. Dua. Gökler duanın kıblesidir. Sen Kabe'ye dönüyoruz namazda. Bu tarafa doğru. Kıbleye. Allah kıble cihetinde midir? O, o, o tarafta mı duruyor? Haşa. 13'ün için köyde elimizi kaldırıyorsak gökte değil ki yani. Namazda durduğumuz tarafta mı yani? Bu kadar anlayışsızlık olabilir mi? 13'ün beni tanısınlar için yarattım diyor. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bu mücessime yani Allah'a cisim sıfatları istatıyor. İbni Teymiye mücessimedendir. Zahidül Kevser Hazretleri de söylüyor bunu. Mücessime fırkası İbni Teymiye ve Selefiye ve Vehhabiye Bu Vahabi, şu anda Türkiye'de bunların işte temsilcileri var. Bunlar mücessimedir. Allah-u Teala'ya cisim sıfatları ıslat ediyor. Bunlar Yahudilikten gelme şeylerdir. Çünkü Yahudiler Allah-u Teala'ya cisim sıfatları ıslat ederler. Bunlar bozuk inançlardır. Bozulmuş şeriat dinlerin, yani tahrif edilmiş Yahudiyetten, Nasraniyetten gelen şeylerdir. Müslümanlar, genel manada Ehl-i Sünnet Müslümanlar, Allah Teâlâ'yı asla cismaniyetten ve cisim sıfatlarından tenzi ederler. Onun için bu dersleri ne kadar dinlerseniz, bu akaid dersi, i̇mam Gazali'yi ne kadar dinlerseniz, zaten sadece i̇mam Gazali, ben dünya kadar âlimden nakıl yapıyorum. Ne kadar dinlerseniz, Allâh'ı o kadar tanırsınız. Allâh'ı ne kadar tanırsanız, o kadar kulluğunuz kabul olur. Yoksa ibadetleriniz boşuna. Allah gökte diyen bir adamın namazı da reddedilir, orucu da reddedilir. Nikâhında bile şüphe var.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 Davetçi olmaya, tebliğci olmaya ve Türkiye'deki selefi akımlara dikkatli olmaya davet ediyorum. Ve sizleri de da beraber Allah'a emanet ediyorum. Amin. Sallallahu aleyhi ve selleme.